Riya ve Gösteriş 1. Bölüm Riya Kalp hastalıklarının dokuzuncusu riyadır. Riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Riya kısaca gösteriş demektir. Allahü Teala'ya yapılan ibadet ve taatlerle riya yapmak büyük günah olup Allah'a ortak koşmaya yakındır. Zahitlerin kalbinde bir ibadet yaptıkları zaman insanların bunu bilmesi ve onları zahit tanımasını istemekten büyük hastalık yoktur. İbadetten maksat insanlar olunca bu ibadet olmayıp insanlara tapmaktır. Allah Teala'ya taparken bunu da istiyorsa şirk olup kendi ibadetinde bir başkasını Allah Teala'ya ortak etmiş olur. Nitekim Allah Teala Kehf Suresi 110. ayetinde de ki: Ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız ilahınız bir tek ilahtır diye bana vahiy onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin, buyuruyor. allah Teala Ma'un Suresi 4. 5. ve 6. ayetlerinde Nifak suretiyle namaz kılanlara, Artık şiddetli azab olsun. Onlar namazlarından gafildirler. Onlar namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar buyurdu. Bir kimse Resulullah'a gelip şöyle sordu. Kurtuluş hangi şeydedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben Allah'a ibadet ederken gösteriş yapmamaktır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an bildirdiği hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü olunca herkes hüküm ve kazayı gözeterek dizleri üzerindeyken Allahü Teala insanlar arasında hükmeder. En önce çağrılan Kur'an-ı Kerim'i toplayan bir kimse, cihatta katlı olan bir kimse ve malı çok olan bir kimsedir. Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'i toplayan kimseye, bildiğin şey ile hangi amelleri yaptın, buyurur. O kimse, Gece gündüz Kur'an-ı Kerim okudum, onunla amel ettim der. Allahü Teala ona, Yalan söyledin. Filan kimse Kur'an Kerim okuyucusudur desinler diye düşündün ve sana okuyucu da dendi der. Allahü Teala malı çok olana sana verdiğim mal ile ne yaptın der. O kimse Sıla-i rahim yaptım, sadaka verdim, zekat verdim der. Allahü Teala ona yalan söyledin. Sen, sana cömert insandır desinler diye düşündün. Sana cömert kimsedir de dendi, buyurur. Allah yolunda katlı olan kimse getirilir. Allahü Teala ona, Sen cihatta çarpışmada ne için bulundum, buyurur. O kimse, Ya Rabbi, senin yolunda çarpıştım. Senin yolunda öldüm. Allahü Teala ona yalan söyledi. Sen filan kimse kahramandır, cesurdur desinler diye düşündün. Sonra cesur ve kahraman da dendi buyurur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurup ey Ebu şu üç kimse kıyamette cehennemin kızdırılmasında kullanılacak olanların en öncekileridir buyurdu. Adi bin hatem Tayin'in radıyallahu anh bildirdiği bir hadisi şerifte kıyamette cehennemliklerden bir kısmının cennet tarafına götürülmeleri emredilir. Cennete yaklaşıp kokusunu aldıklarında Cennetin köşk ve saraylarına ve Allahü Teala'nın cennet ehli için hazırladığı nimetlere baktıklarında onları geri döndürünüz. Cennetten nasipleri yoktur. Sesi duyulur. Bu durumda onlar öncekilerde ve sonrakilerde eşine rastlanmayan pişmanlık ve hasretle geri dönerler ve ya Rabbi. ''Keşke sevdiklerin için hazırladığın nimetleri bize göstermeden önce bizi cehenneme koysaydın.'' derler. Allahü Teala onlara ''Sizin için böyle yapmayı diledim. Çünkü siz yalnız iken kibriya ve azamette benimle boy ölçüşmeye kalkar, insanlar arasındaysa sevgi ve tevazu içinde bulunurdunuz.'' Kalbinizde bulunanın aksini gösterirdiniz. Hediye ve sadakanızı benim için olmayıp insanlar görsün bilsin diye verirdiniz. İnsanları yüceltir, büyük bilir, bunları benim hakkım bilmezdiniz. Bana böyle davranmazdınız. İnsanlar görsün diye amel edip rızam için yapmazdınız. Bugün sevaplarımdan mahrumsunuz. Size şiddetli azapları taktırırım. Ders buyuruldu. İbn Abbasın radyalla hamhuma bildirdiği hadisi şerifte Allahü Teala adın cennetini yarattığında gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin düşünmediği şeyleri onda yarattı. Sonra adın cennetine söyle diye emretti. Cennet-i adım, üç defa müminler muhakkak kurtuldu dedi. Sonra adın cenneti devamla ben cimri ve başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenlerin hepsine haramım dedi. buyruldu Bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Kıyamet günü cehennemden kurtuluş nasıl mümkün olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala'yı aldatmaya kalkışmayasın buyuruldu. O kimse Allahü Teala'yı aldatmak nasıl olur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın emriyle amel edip onun zatından başkasını murad etmenle olur. Sen riyadan sakın. Zira riya Allahü Teala'ya gizli şirktir. Müra'i kıyamet günü insanlar arasında dört isimle çağrılır. Ey kafir! Ey facir! Ey gadir! Ey hasir! Senin amelin zayi Ecrin batıl oldu. Bugün senin bir nasibin yoktur. Ey hilekar! Kim için amel yaptıysan, karşılık ve sevabını ondan iste denir, buyurdu. Riyâ gösteriş ve nifaktan Allahü u Teala'ya sığınırız. Bunlar cehennemliklerin amelleridir. Nitekim Allahü Teala, Nisa suresi, 145. ayetinde Her kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere aykırı harekette bulunur ve müminlerin yolundan başkasına uyar giderse onu döndüğü sapıklıkta bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme koyarız ki o ne kötü bir dönüş yeridir buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde üzüntü mağarasından Allahü Teala'ya sığınırız buyurdu. Dinleyenler, Ya Resulallah, üzüntü mağarası nedir? diye sordular. Resulullah şöyle buyurdu, İnsanlar görsün ve duysunlar diye Kur'an-ı Kerim okuyanların Cehennemde bulunacakları bir vadidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahü Teala buyurur: İbadet eden ve başkasını bana ortak koşan benim ortağa ihtiyacım yoktur. Hepsi ortak koştuğuna olsun. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala İçinde bir zerre riya bulunan ameli kabul etmez buyurdu. Muaz radıyallahu an ağlıyordu. Ömer radıyallahu an ona niçin ağlıyorsun dedikte de şöyle cevap verdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem az bir riya şirktir diye duydum dedi. Şeddat bin Eyûs radiyallahu anh diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm ağlıyordu. Ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz dedim? Ümmetimin şirke gideceğinden korkuyorum. ta aya, güneşe tapmazlar fakat başkalarının görmesi için ibadet ederler buyurdu. Yine buyurdular ki Hiçbir gölgenin bulunmadığı gün arşın gölgesinde bulunanlardan biri sağ eliyle sadaka verirken sol elinden saklayan kimsedir. Yine buyurdular: Allahü Teala yeri yaratınca yer titredi. Teskin için dağları yarattı. Melekler: Allahü Teala dağlardan kuvvetli bir şey yaratmadı. dediler. Sonra dağları delmek için demiri yarattı. Sonra demiri eritmek için ateşi yarattı. Sonra ateşi söndürmek için suyu yarattı. Sonra havaya suyu dondurmasını emretti. Bunun üzerine melekler birbirlerine muhalefet edip Allahü Teala'ya yarattıklarının en kuvvetlisi hangisidir? diye soralım dediler. Allahü Teala sağ eliyle sadaka verdiğini sol eli bilmeyen insandan kuvvetli bir şey yaratmadım buyurdu. Muaz radıyallahu anh der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahü Teala gökleri yaratmadan önce 7 melek yarattı. Sonra gökleri yarattı her meleği bir göğe verip gök kapılarının kapıcılığı vazifesini onlara verdi. Yeryüzünde bulunup insanların amellerini yazan melekler ki, bunlara hafeze melekleri denir, bunlar kulun sabahtan akşama kadar yaptığı ameli yükseltirler. Birinci kat göğe çıkarırlar. Kulun amelini över ve o kadar ibadet ediyor ki, ''Nuru güneşin ziyası gibidir.'' derler. ''Birinci kat gökteki melek, bu amelini götürünüz, yüzüne çarpınız. Çünkü ben gıybet edenleri beklerim. Allahü Teala bana gıybet edenleri bırakma, yoksa ameli sana geçer.'' buyurdu. Sonra gıybet etmemiş bir kimsenin amelini çıkarır, ikinci kat göğe kadar çıkar.'' Oradaki melek, bu ameli götür, sahibinin yüzüne vur. Çünkü bunu dünya için yapmış. Toplantılarda insanlara övünmüştür. Bana onun amelini geri çevirmeyi emrettiler, der. Bir başkasının amelini çıkarır. İçinde sadaka, oruç ve namaz bulunur. Hafize meleği onun nurundan şaşar kalır. Üçüncü kat göğe çıkınca, oradaki melek, Ben kibir için vazifeliyim. birlerin amelini geri çeviririm. Bu kimse kendini insanlardan büyük tutardı, der. Sonra bir başkasının amelini çıkarırlar. Dördüncü kat göğe kadar yükselir. Oradaki melek, Ben uçk için vazifeliyim. Onun ameli uçuktan. Yani kendini beğenmeden kurtulmuş değildir. Onun ameli benden geçemez. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. O amel damada teslim edilecek gelin gibi süslü olur. Beşinci katkıya kadar götürürler. Oradaki melek, o ameli sahibinin yüzüne çarpın ve boynunu vurun. Çünkü ben haset, yani kıskançlıkla vazifeliyim. İn ve amelde kendi derecesine çıkana haset ederdi. Der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namaz, oruç, zekat, hac ve umre bulunur. Altıncı yüze kadar engelsiz çıkar. Oradaki melek bu ameli götürün, sahibinin yüzüne çarpın. Çünkü bu kimse bela ve sıkıntı sahiplerine acımaz, hatta sevinirdi. Ben ise rahmet meleğiyim. Rahmetsiz ameli geri çevirmeyi bana emrettiler, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namazın, orucun tamamı, nafaka, cihat, vera bulunur. Güneş gibi parlar, nuru göklere yayılır. Ona kimse engel olmaz. Yedinci kat göğe gelince oradaki melek bu ameli geri götürün, sahibinin yüzüne vurun. Kalbini mühürleyin. Çünkü o bu amelle Allahü Teala'yı istemedi. Bundan maksadı alimlerin yanında yer ve tesir kazanmak ve isminin şehirlerde söylenmesiydi Böyle olan riyakardır Allahü Teala başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenin amelini kabul etmez der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler 7 kat gökten de geçer Amelinde güzel ahlak, zikir ve tesbih olur. Gökteki bütün melekler, bu temiz ameldir ve ihlaslıdır diye şahitlik ederler. Hak Teala, Siz onun amelini, ben ise kalbini bilirim. O bu ameli benim için yapmadı. Kalbinde başka niyeti vardı. Ben ki Allah'ım, lanetim ona olsun buyurur. Meleklerin hepsi lanet okurlar ve senin ve bizim lanetimiz onun üzerine olsun derler. 7 kat gökler ve 7 kat gökte olanlar da ona lanet ederler. Ömer radıyallahu an başını öne eğmiş. zahitlik iddia eden bir kimse gördü. Ey efendi, dizik boynunu düz tut. Huşu kalpte olur, boyunda değil. buyurdu. Ebu İmame, mescitte secdede ağlayan birisini gördü. ''Acaba camide yaptığın bu işi, evinde de yapıyor musun?'' buyurdu. Ali radıyallahu anh, iki alameti vardır. Bir, yalnızken tembel olup, insanları görünce gayretli ve istekli olur. İki, met edince, Fazla amel yapar, kötülüğünce de az amel yapar. Buyurdu. Bir kimse, Sa'id bin Müseyyeb'e karşılığını Allahü Teala'dan almak için ve insanların kendini övmesi için mal veren hakkında ne buyuruyorsunuz diye sordu. Sa'id bin Müseyyeb, Allahü Teala'nın kendisini düşman tutmasını ister mi? dedi. O kimse hayır istemezdi. Sait bin Müseyyep o halde Allahü Teala'dan başkası için yapılmayacak işi niçin yapar? buyurdu. Ömer radıyallahu an bir kimseyi kamçı ile dövdü. Sonra kendisine gel kısas yap, beni döv buyurdu. O kimse sana ve Allahü Teala'ya bağışladı dedi. Ömer radıyallahu an böyle şey olmaz. Ya bana bağışla hakkını bileyim, Yahut da ortağı olmayan Allahü Teala'ya bağışla, buyurdu. Riya ile yapılan işler. Riyanın hakikati kendini insanlara zahit ve abid tanıtmak veya insanlar arasında makbul olup onların gönüllerine yer etmek. Ve böylece hürmet, tazim beklemek, kendisine iyi gözle bakmalarını sağlamaktır. Bu da dinde zahitlik ve büyüklük olan şeyleri onlara anlatmak ve açıklamaktır. Bu da beş cinstir. 1- Beden ile olan rüya Kendisini gece uyumuyor göstermek için yüzünü sarı ve solgun yapar. Kendini zayıflatıp çetin mücahede yaptığını bildirmek ister. Yüzünü mahzun ve asık tutar. Ahiret ve Allah korkusundan böyleyim demek ister. Saçını taramaz. Güya bunu yapacak zamanı yoktur. Bildirmek ister. Kendinden ve dünyadan bahsetmez. Alçak sesle konuşur. Kalbinde vekar olduğunu, dudaklarını kuru bırakmakla da oruçlu olduğunu bildirmek ister. Bunu, insanların oruçlu sanması için yaptığından, nefsi, bu su ve lezzetlere kavuşmak arzusunda olur. Bunun için İsa aleyhisselam, oruç tutan kimse, saçını taramalı, gözüne sürme çekmeli, dudağını yağlayıp, oruçlu olduğunu kimseye bildirmemelidir, buyurdu. İki, Elbise ile olan rüya İnsanların zahit sanmaları için Yünden elbise, kötü, kısa, şekilsiz ve yırtık elbiseler giyer Mavi elbise giyip sofilere ait seccade kullanır Sofilik ne demek olduğunu bilmeden sofi geçinmek ister Yahut sarığının altına izar bağlar Abdeste ihtiyatlı olmadığı halde ihtiyatlı görünmek için daima ayakkabılı gezer yahut kıymetli elbise giyer. Sarığının taylasanını yani serbest bırakılan ucunu uzatır. Alim kılığında görünmek ister. Riyakerler elbise hususunda iki kısma ayrılır. A. Bir kısmı avamdan kabul görmek isteyip ve daima yırtık, eski ve yamalı elbise giyerler. Hatta bunlara ince keten elbise ve helal olan kürk giysene deseler bu teklif onlara ağır gelir. Kabul etmezler. Çünkü o zaman halkın zahitlikten pişman oldu. Diyeceğinden korkarlar. B. Bir kısmı da hem avamdan hem de sultandan ve diğerlerinden kabul görmek ister. Bu kısımda olan kimse eğer eski elbise giyerse sultanın gözünde hakir görünür. Süslenirse halkın gözünde küçük görünür. Bunun için ince yünlü elbiseler ve çizgili kumaşlar elde etmeye uğraşıp salih kimselerin giydiği gibi giyinir. Halkın kendisine bakmasını sağlar. Elbisesi ise zenginlerin elbisesi kıymetinde olup sultanlar da hakaretle bakmazlar. Böyle yapanlar bir takım ahmaklardır. Zira bu yaptıklarının halka tapmak olduğunu bilmezler. Belki bilseler de korkmazlar. 3. Konuşma ile olan rüya Daima dudağını kımıldatıp hep zikrettiğini bildirmek öyle görünmek ister. Evet, zikrediyor olabilir. Fakat kalb ile zikrederse ve dudağa oynamazsa yapamaz. Bunun için zikrettiğini göstermemekten korkar. İnsanlara emre maruf ve nehi münker yaptığı şeylere yalnızken riayet eylemez. Yahut sofilerin olur olmaz sözlerinden bahsedip tasavvuf ilmini iyi bildiğini sanmalarını ister. Yahut daima başını eğik tutup ve sallayıp veçt halinde bulunduğunu göstermek ister. Yahut soğuk ah çeker. Yahut Müslümanların Müslümanlığı bilmemeleri sebebiyle daima üzüntülü görünür. Yahut birçok hikayeler ve hadisler söyleyip ilminin çok olduğunu ve çok büyük zatlar gördüğünü, çok yerlere gittiğini bildirmek ister. 4. Taatte Uzaktan gelmekte olan birisini görünce, namaza daha çok dikkat eder, başını öne eğer, rükû ve secdelerde daha çok eğlenir, etrafına bakınmaz. İnsanların yanında sadaka verir ve böyle işler yapar. Yürürken yavaş yavaş gider, ve başını önüne eğer. Yalnızken süratli yürür, sağına sonuna bakar. Uzaktan birinin geldiğini görünce hemen yavaşlar. 5. Müridinin ve talebesinin çok olduğunu gösterir. Eşraf ve emirlerin yanına gelip selam vermesini, onunla bereketlenmelerini, meşayihin ona hürmet etmesini ve iyi gözle bakmalarını ister. Hatta bunu diliyle de söyleyip birine kızdığı zaman ''Sen kimsin? Kimin müridisin? Üstadın kimdir? Ben öyle pirler gördüm. Kaç sene filan üstadın huzurunda bulundum. Sen kimi gördüm ki?'' gibi sözler söyler. Bu sebeple çok sıkıntılara katlanır ve riyasar hoşluğuyla her sıkıntı ona kolay gelir. Hatta bazı rahipler, yemeğini bir nohut miktarına kadar düşürür ki insanların yediği bu kadardır deyip onu met etmelerini ister. İbadet ve zahitlik hususunda oldukları için bütün bunlar haramdır. Çünkü zahitlik Allah için olmalıdır. Fakat ibadet olmayan bir şeyle insanların kabulünü ve rütbe almayı istemesi caizdir. Çünkü güzel elbise giyip dışarı çıkmak ve süslü elbiseler giymek mübahtır. Hatta sünnettir. Bununla güzelliğini ve mürüvvetini ishal ediyor. zahitliğini değil. Hatta lügat ilminde, nahivde, hesapta, tıpta ve din ilimlerinden olmayan ilimlerde ve taat için olmayan şeylerde üstün olduğunu göstermek mübahtır. Çünkü bu riya makam içindir. Makam sahibi olmanın hududu aşmayacak şekilde olmasının mübah olduğunu anlatmıştık. Fakat taat ve ibadet için riya olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dışarı çıkmak istedi. Ashabı kendisini bekliyordu. Küpteki suya bakarak sarığını ve sakalını düzeltti. Ayşe radıyallahu anh'a, ''Niçin böyle yapıyorsun ya Resulallah?'' diye sorunca, Evet, Allahü u Teala din kardeşlerini görmek için süslenen kulunu sever, buyurdu. Resulullah'tan görülen bu hareket aslında din içindir. Çünkü kendini insanların gözüne ve kalplerine düzgün göstermek, onları çekmek ve kendine uydurmakla vazifeliydi. Riya ibadette olursa iki sebeple haram olur. Biri olduğu gibi görünmeyip insanlara ibadet hususunda muhlis olduğunu gösterir. Kalbi insanlara baktığından muhlis değil, müflis olduğu anlaşılır. İnsanlar kendilerine böyle davrandığını anlayınca onu sevmez ve ona yüz vermezler. Diğeri, namaz ve oruç Allah için olan ibadetlerdir. Bunları kul için yaparsa, Allahü Teala ile alay etmiş olup, aciz ve zayıf bir kulu, maksat Allahü Teala olan bir işte maksat edilmiş olur. Bu durum padişahın önünde hizmet ediyor gibi ayakta durup, maksadı kölelere ve cariyelere bakmak olan kimseye benzer. Padişaha hizmetinde olduğunu gösterir, maksadıysa başka şeydir. Bu ise padişahla alay etmek ve oynamak demektir. Çünkü onun huzurunda ona hizmetten daha mühim maksat edinmiştir. Bunun gibi riya ile namaz kılan aslında rükû ve secdeleri başkasına yapıyor. Eğer secde ile bir kimseye tazim etmek muradında ise aşikâre şirk olur. Lakin insanın tazimi, kabulü maksadı olduğu sebepledir. Ama Allahü Teala'ya sevde etmekle bu kabule de kavuşacağını bilirse, buna açık şirk değil, gizli şirk denir. Riyanın dereceleri Riyanın birçok dereceleri vardır. Bazıları çok büyüktür. Bu fark üç asılda olur. Birinci asıl Riyayı istemek, sevap istemeksizin olur. Namaz kılıp, oruç tutması gibi. Yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu çok büyük riyadır ve cezası da büyük ve şiddetlidir. Namaz ve oruçta sevaba da niyet etse aynıdır. Çünkü yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu da birinci dereceye yakındır. Bu zayıf niyet, onu Allahü Teala'nın azabından kurtaramaz. Ama sevap niyeti fazla olursa ve yalnız iken de bu ibadetleri yapıyorsa, fakat başkasının görmesine seviniyor ve daha çok yapmaya gayret ediyorsa, böyle ibadetin yok olmayacağını, sevabının verileceğini ümit ederim. Gösteriş ve riya aşıkı ise, ona azab olunur, yahu sevabından o kadar eksiltilir. Ama her iki niyette aynı olur. Biri diğerinden fazla olmazsa, bu şirk olur. Zahir haberlerine göre tamamen kurtulamaz, cezasını çeker. İkincisi asıl Riya yapılan şey taattir. Bu da üç derecedir. Birinci derece İmanın aslında riya olur. Bu ise münafıkların imanıdır. Onun kıyamette hali kafirden daha zordur. Çünkü o da kalpten kafirdir. Görünüşte ise bunu örtmektedir. İslamiyetin ilk zamanlarında böyle kimseler çoktu. Şimdi ise daha azdır. Ama zındık ve mülhitler Şeriat'a ve ahirete inanmayanlar, açıktan buna muhalefet edenler de bu münafıklar gibi olup ebedi cehennemde olurlar. İkinci derece. İbadetlerin aslında olan riyadır. İnsanların yanında abdestsiz namaz kılmak, oruç tutmak ve fakat yalnızken bunları yapmamakta büyük riyadır. Fakat imanın aslındaki riyâ gibi değildir. Velhasıl, Allah-u ya yakın olmaktan ziyade, kullara yakın olmak isteyenin imanı, çok zayıftır. Kâfir değilse de, ölüm vaktinde tövbesiz giderse, küfürden korkulur. Üçüncü derece. İmanın ve farzların aslında olmayıp, sünnette olan riyadır. Ayıplanmaması veya, Övülmesi için Gece namazı kılar Sadaka verir Cemaate gider Arefe ve aşure günü Pazartesi ve perşembe günleri Oruç tutar Hatta der ki Bu bana vacip olmasaydı yapmazdım Bir sevap beklemiyorum Herhalde azap da olmaz Hayır Böyle değildir Çünkü bu ibadetler Allahü Teala içindir İnsanların bundan payı yoktur eğer bunu insanlar için yaparsa Allahü Teala için yapılması gereken bir işte insanlara öncelik vermiş olur. Bu ise Allahü Teala ile alay etmek olup farzlar kadar şiddetli olmasa da azaba sebep olur ve sünnette yapılan bu riyâ, ibadet şeklindeki rüyaya yakın olur. Şöyle ki birisini görünce rükû ve secdeleri iyi yapar. Bir şeye bakmaz, uzun sureler okur, cemaati bekler, yalnız kılmaz, ön safta durur, zekatta daha iyi olanı verir, oruçta dilini de korur, halvette oturur ama bütün bunları Allah için değil, insanların ayıplamasından korktuğu için yapar. Üçüncü asıl Çeşitli şeyler için riyakarlıktır. Çünkü Riyakarın elbette riyalı bir maksadı olur. Bu da üç derecedir. Birinci derece. Riyadan maksadı bir makam sahibi olup, ondan fısk ve günaha geçmektir. Emanet, takva, şüphelilerden kaçma gibi haller gösterip, valilik, kadılık, vasilik, emanet, ve yetim malına yedi eminlik gibi makamlara kavuşmak ve sonra hıyanet etmek gibi yahut zekat ve sadaka için kendisine mal ve para verip hakkı olanlara teslim etmek yahut hac yolunda fakirlerin ihtiyacını karşılamak yahut hankahtaki sofilerin ihtiyaçlarını görmek yahut mescit, misafirhane, ve imaretlere sarf etmek için öyle görünür. Yahut da meclis kurup kendini zahit göstererek göz koyduğu kadının kendisine yüz vermesini ister. Onu elde etmeye çalışır. Yahut vaaz meclisine gider ki maksadı kızlara ve genç olanlara bakmak olur ve bunun gibi gayet çirkin işler için öyle görünür. Böylece Allah yolundaki ibadeti işleyici günahlara alet ediyor. Bunun gibi bir kimse bir mal veya kadınla onu töhmet altında bırakırsa, malı sadaka verir, takva sahibi görünüp o töhmeti üstünden atmak için kendi malını veriyor, nerede kaldı ki başkalarının malını almaya helal olsun dedirtir. İkinci derece. Maksadı bir mübah olur. Vahizlik elde etmek gibi. Bunun için kendini zahit gösterip kendisine bir şey vermeleri, yahut bir kadının onunla evlenmek istemesi gibi maksatlar güder. Bu da öncekiler gibi olmasa da yine Allahü Teala'nın gazabına duyuç çare olur. Çünkü bu da Allah için olan taati dünya çıkarına vesile etmiş oluyor. Halbuki taat Allahü Teala'ya yaklaştıran yol ve ahiret saadetine erişmek içindir. Bunu dünya işine alet ettiği için hıyaneti büyük olur. Üçüncü derece. Bir şey istemez. Fakat zahit ve salihlere bakılan hürmet nazarıyla kendisine bakmalarından kaçınmaz. Mesela hızlı hızlı yürür. Birisini görünce yavaşlar. Başını öne eğip Şeyhler gibi yürür. Kendisinin cahil, gafil olduğunu göstermez. Diğer insanlar gibi dinde söz sahibi olduğunu belirtmek ister. Yahut gülmesini saklayıp lüzumsuz şeyler yapıyor dedirtmez. Yahut soğuk ah çeker ve elem ishar eder. Yahut başını önünden kaldırıp istiğfar eder ve ''Subhanallah, bu insanların gafletinden.'' de ne gaflet olur ki? Başımız öndedir, der. allah Teala, onun kalbindekini ve yalnız olsaydı bu teessür ve istiğfarını yapmayacağını bilir. Yahut yanında gıybet edilir ve insanın bundan mühim işleri vardır. Kendi gıybeti ve aybını düşünmek daha iyidir deyip, gıybet etmediğinin söylenmesini ister. Yahut teravih namazı Gece namazı kılanları, perşembe ve pazartesi günleri oruç tutanları görür ve kendisi yapmazsa tembel ve gevşekleneceğinden korkarak onlara uyar. Yahut arefe ve aşure günleri oruç tutmaz da susuyince su içmez ve oruçluymuş gibi gözükür. Yahut bir kimse buyrun yemek yiyelim dedik de özürüm var yani oruçluyum der. Ve yemez. Böyle davranmakla iki kötülüğü bir araya toplamış olur. Bunlardan biri münafıklık olup oruçlu olmadığı halde oruçluyum demesi, diğeri ise ben açıkça oruçlu olduğumu söylemiyorum. İbadetimi gizleyip oruçluyum demiyorum da özürlüyüm diyorum deyip muhlis olduğunu belirtmek ister. Bazen de sabredemeyip su içer. Ama bir özür beyan edip, ''Gece rahatsızdım. Onun için bugün oruç tutamadım.'' Yahut ''Filan kimse orucumu açtırdı.'' der. Fakat riya olduğunu anlayacakları zaman söylemez. Bir müddet durur ve sonra sözü başka taraftan açar. Mesela, ''Anne yüreğin ne yufkadır.'' Çocuğu bir gün oruç tutsa sanki ölecek sanır, der. Yani annesinin hatırı için oruç tutmadığını hissettirmek ister. Yahut da insan oruç tutunca gece tez uykusu gelir ve geceyi ihya edemez, der. Bunun gibi sözlerle şeytan dili üzerinde döner durur. Dilini o hareket ettirir. Bu riyanın pisliği içinde olduğundan, Zavallı cahiller de bunu anlamazlar. Bilmiyor ki kendinin aslını ve köklerini söküyor ve riya ile ibadetlerini ziyan ediyor. Bunlar riyanın açık bilinenleridir. Riyanın öyle çeşitleri vardır ki karıncanın ayağının sesinden bile gizlidir. Zekiler ve alimler bile onu anlamazlar. Nerede kaldı ki aklı az olanlar anlasın? Kanıncanın ayağının sesinden daha gizli olan rüya. Bazı rüyalar aşikar olur. Bir kimsenin insanlar arasında gece namazı kılıp yalnız iken kılmaması bu cinstendir. Bundan daha gizlisi şudur. Gece namaz kılmak adeti. Fakat yanında birisi bulunursa daha sevinçli ve daha hafif olur. Bu rüyada açıktır. Herkes anlayabilir. Bu, karıncanın yürümesi gibi anlaşılmayacak şey değildir. Bundan da gizlisi vardır. Mesela, sevinci atmaz ve kendini hafif hissetmez. Şöyle ki, her gece namaz kılar ve halinden bunu belli etmez. Fakat riyâ kalpte, demirin içindeki ateş gibidir. Bunun eseri, insanların O'nun bu sıfatta olduğunu bilmeleriyle memnun olacağı ve kendinde rahatlık bulacağı vakit meydana çıkar. Bu memnuniyet ve rahatlık, kalbinde örtülü olarak riyanın bulunduğunu gösterir. Bu memnuniyeti iyi bulmayıp, üzüntüyle karşılamazsa, bu gizli damar harekete geçerek gizli riya halini alır. Ve bir sebeple insanlar bunu anlayabilir. Açıkça söylemezse ima ile söyler. İma ile söylemezse sureta öyle görünür. Kendini kırık ve mahcub eder. Böylece gece uyanık olduğunu anlarlar. Hatta bundan da gizlisi olur. İnsanların bilmesine de memnun olmaz. İnsanların yanında sevinç ve şevki atmaz. Ama rüya kalpten tamamen ayrılmaz. Mesela yanına gelen bir kimse selam vermezse, kalbine neden selam vermedi diye bir şey gelir. Bir kimse kendisine hürmet etmezse, yahut bir ihtiyacını görmezse, alışverişte kendisine hiç kolaylık göstermezse, yahut onu iyi yerde oturtmazsa, kalbinde yine bir burkulma sezer. O ibadetleri gizli yapmasaydım, şimdi böyle olmazdı diye düşünür sanki nefsi, o gizli ibadeti sebebiyle hizmet olunmayı ister. Velhasıl, o ibadetin olması ve olmaması kendine göre beraber olmayınca, kalbi henüz gizli riyadan kurtulmuş olmaz. Çünkü, bir kimseye bin altın verip, ondan yüz bin altın kıymetinde bir şey alsa, başkalarına minnet etmez, boyunu eğmez... Ve kimseden hürmet beklemez. Hürmetin olup olmamasını aynı görür. İnsanlar için böyle olunca Allahü Teala'ya ibadet edip ebedi saadete kavuşmak isteyen bunun karşılığı olarak için kimseden hürmet beklesin. İşte en gizli riyah budur. Ali radıyallahu an, kıyamet günü malları size ucuz satmadılar mı? İsteklerinizi yerine getirmediler mi? Size daha önce selam vermediler mi? Denir buyurdu. Yani bütün bunlarla amellerinizin karşılığını aldınız ve halis sırf Allahü Teala için amel etmediniz demektir. İnsanlardan kaçıp ibadetle meşgul olan bir kimse biz fitneden kaçtık. Korkarız ki. Bu işte fitne bizi bırakmadı. Çünkü bir kimseyi gördüğümüz zaman bize hürmet etmesini, hakkımızı gözetmesini istiyoruz, dedi. Bu sebeptendir ki, muhlisler ibadetlerini günahları gibi gizlemişlerdir. Çünkü kıyamet günü yalnız Allah için olandan başkası kabul edilmez. Onlar hacca gidip, Yolda saf altından başka paraların işe yaramadığını öğrenen kimsenin helak olma korkusu olduğu için, halis altın elde eden ve işe yaramayan şeyleri atan ve ihtiyaç gününü gözeten kimseye benzerler. İnsanların kıyamet gününden daha aciz kalacakları bir gün yoktur. Bugün salih amel işlemeyen o gün ziyandadır. Kimse ona yardım etmez. İbadetini insan veya hayvan görmüş ikisini bir tutmayınca riyadan kurtulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyanın en azı, en gizlisi şirktir buyurdu. Yani Allahü Teala'ya ibadette ortak ve eş koşmaktır allah Teala'nın bilmesini yeterli görmeyince başkasının bilmesi ibadetine tesir eder. İbadetini başkasının bilmesine sevinmek ne zaman caizdir? İbadetini başkalarının bilmesine sevinen riyadan kurtulamaz. Ancak allah Teala ile sevinme bundan hariçtir. Bu da dört şekilde olur. 1. Kendisi ibadeti gizlemeye niyet eder ve gizler. Allahü Teala, o kimse istemeksizin ishar eder. İşlediği kusur ve günahları ise Allahü Tala açığa vurmaz. Burada Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının kendisiyle olduğunu bilir. Çünkü kötülüklerini gizlemekte iyiliklerini göstermektedir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına sevmekte olup İnsanların övmesine ve teveccühüne Sevinmez Nitekim Allahü Teala Yunus Suresi 58. Ayetinde Mealen şöyle buyuruyor De ki Allahü Teala'nın İhsanı ile ve rahmetiyle Ancak Bununla ferahlansınlar Bu onların toplamakta Olduklarından daha hayırlıdır İki Sevinir ve şöyle der. Benim kötü işlerimi dünyada açığa vurmaması, ahirette de gizleyeceğini gösterir. Çünkü allah Teala bu dünyada bir kulunun günahını örtüp, öbür dünyada onu rezil etmekten daha kerimdir. 3. Kendisini gördükleri zaman, kendisi gibi ibadet yapıp, saadet-i ebediyeye kavuşacaklarına, ve kendisi de bu yolda sevap elde edeceğine sevinir. Çünkü ibadetini gizlemek istemiş ve istemeden de aleni sevaba kavuşmuştur. 4. İbadetini görüp kendisini met edenin kendisine inanmasına, bu met ve inanmayla Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyduğuna, hürmet ettiğine sevinir. Allah-u Teala'ya itaate sevinip, o kimse yanındaki mertebesine sevinmez. Bunun da alameti, başkalarının taatini duyunca kendi yapmış gibi sevinmesidir. Ameli Gideren Riya Riya tehlikesi ya ibadetten önce ya bitirdikten sonra yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riya ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlas yani Allah rızası için yapmak şarttır. Bu riya ile ihlas gitmiş olur. Ama Riya ibadetin kendisinde olursa, mesela Riya olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi, yalnız iken de namazı terk etmezdi fakat böyle erken de kılmazdı vaktin evvelinde kılma sevabı gider. Namazın kendi sevabı gitmez. Ve namazı doğru olur. Çünkü namaza niyeti yalnız Allahü Teala içindir. Nitekim gasp edilen bir evde namaz kılan, asi olsa da farzı eda etmiş olur. Namazın kendisine asi olmuş olmaz. Burada da riyakar namazın kendisinde değil, vaktinde riya etmiş olur. Eğer namazı ihlas ile kılarsa sonra aklına riya gelirse ve bunu açığa vurursa geçen namaz boşa gitmez. Fakat bunun cezasını çeker. Derler ki bir kimse dün gece Bakara suresini okudum demiş. İbni Mesud radıyallahu anh onun ibadetinden nasibi budur demiş. Yani bu ishar ettiğidir. Bir kimse Resulullah'a her gün oruç tutuyorum deyince ne oruç tutuyorsun ne tutmuyorsun buyurdu. Öyle söyleyince ibadet boşa gider demişlerdir. Bize göre işin doğrusu şöyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve i̇bn Mesud'un radıyallahu an böyle buyurmaları bu sözlerle ibadette riyadan kurtulamadıklarını anladıklarındandır. Ama ibadetleri riya için olmazsa ibadet dürüst olur ve tamam olan bir ibadet sonradan batıl olmaz. Bu hadisi şerifin manasını açıklarken ara vermeden her gün oruç tutmayı yasaklıyor. Demişlerdir. İbadet arasında olan Riya Niyetin aslı ibadeti yok ediyorsa namaz batıl olur. Seyirlik bir şey olduğunda veya kaybettiği bir şeyi hatırladığında yalnız olsaydı namazı bozardı. Burada utancından namaza devam ediyor. Bu namaz bozulur. Çünkü ibadet niyeti gitmiştir. Burada durması insanlar içindir. Ama niyetin aslı yerinde kalırsa, fakat insanların görmesine de sevinirse, namazı iyi kılarsa, bu riya ile asi olsa da bize göre namazı bozulmaz. Yani İmam-ı Gazali'ye göre. Ama bir kimse ibadetini görür ve bundan dolayı yüzünde memnuniyet ve sevinç ifadesi olursa, bunun için Haris-i Muhasibi buyuruyor ki namazının bozulup bozulmayacağı ihtilaflıdır. Ben bunda tereddütlüyüm. Şimdi zannı galibime göre bozulur diyorum. Bir kimse birisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ben amelimi gizli tutuyorum fakat duyulunca seviniyorum deyince sana İki karşılık verilir. Biri gizli tutmak, diğeri aşikar olmaktır, buyurdu. Derse cevabında deriz ki, bu hadisi şerif mürsel hadislerdendir. İsnadı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanmıyor. Olabilir ki, bununla namazdan sonra duyulması, görülmesi söylenmiştir. Yahut, taatin isharında Allahü Teala'nın ihsanına sevinmiş olabilir. Burada delilimiz şu olur ki, hiç kimse insanların bilmesi günaha sebep olmasa da, karşılığın yani sevabın artmasına sebep olur da diyemez. Haris-i Muhasibi'nin sözü budur. Bize göre en açığı şöyledir ki, bu kadar sevinmekle amelde bir şey artmaz. Niyetin aslı da yerinde olur. Ve bu niyete göre amel ederse, bu riya ile amel bozulmaz. Kalbi, riya hastalığından korumanın ilacı. Riya büyük bir hastalıktır. Tedavisi farzdır. Tam manası ile iyileşmez. Çünkü öyle bir hastalıktır ki, insanın kalbinin mizacıyla karışmış, kalbinde kuvvet bulmuştur. Çok zor tedavi olur. Bu hastalığın kuvvetli ve ilerlemiş olmasının sebebi insanın küçüklükten beri başkalarını riya üzere görmesi, kendilerini başkalarının gözünde süslemelerine şahit olması, işlerinin hepsi veya çoğu böyle olduğunu sezmesindendir. Tabi olarak çocuğun kalbinde de büyümeye, her gün artmaya başlar. Akıllı bir insan oluncaya kadar böylece devam eder aklı olgunlaşınca bu işin zararlı olduğunu anlar. Halbuki o huy adet halini almıştır ve hakim mevkiye geçmiştir. Onu yok etmek gayet zor olur. Hiç kimse bu hastalıktan kurtulamaz. Bununla mücahede etmek herkese farz aynıdır. aynidir. Tedavide iki makam vardır. Birinci makam müsil alıp aslını ve kökünü içten çöküp atmaktır. Bu da ilim ve amel terkibidir. İlmi ilacı. İnsan ne yaparsa yaparken ondan lezzet aldığı için yaptığını zaruri olarak bilir. Sonundaki zararı dayanamayacak derecede bulursa ondan el çekmesi kolay olur. Mesela balda öldürücü zehir olduğunu bilen Balı çok sevse de onu yemez. Riyanın aslı makam ve itibarı sevmek ise de üç ana kökü vardır. Birincisi, övülmeyi ve met edilmeyi sevmek. İkincisi, kötülenmekten ve ayıplanmaktan korkmak. Üçüncüsü, insanlara tamah etmek. Bunun için köylünün biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hamiyet ve başkasının görmesi veya kendisinden bahsedilmesi için cihad eden hakkında ne buyurursunuz diye sorunca şu cevabı aldı. Kelime-i Tevhid'in yayılması için, galip olması için cihad eden Allah yolundadır. Buradan isminin söylenmesi ve övülmesi için yapılan iyi olmadığı anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Devenin diz bağını elde etmek için gaza edenin gazadan nasibi niyetinden fazla değildir. O halde riya bu üç kökten doğuyor fakat insanların övmesini çok istemeyi kırmak lazımdır. Bunun için de fena halinden bahsedilerek kıyamet günü kendisine herkesin huzurunda Ey riyakar, ey günahkar, ey sapık! Allahü Teala'ya taati, insanların senden bahsetmesine satmaktan utanmadın mı? İnsanların gönüllerini gözetmekten, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmamaktan, Allahü Teala'dan uzaklaşıp kullara yaklaşmayı tercih etmekten, insanların kabulünü Hak Ala'nın kabulünden çok sevmekten insanların övmesiyle seni yaradanın seni ayıplamasına razı olmaktan haya etmedin mi? Allahü Teala'nın indinde senden alçak kimse yoktur. İnsanların rızasını arayıp onun şiddet ve gazabından korkmadın denileceğini düşünmelidir. Akıllı bir kimse o gün rezil rüsva olmasını düşünürse insanların övmesinin buna yardımcı olmayacağını anlar. Hele yaptığı taat sevap kefesine konduğu zaman ağır gelecekse riya ile yok edilince günah kefesinin ağır basmasına sebep olur. Bu riyada bulunmasaydı, peygamberlerin ve evliyanın arkadaşlığına kavuşurdu. Şimdi bu riya ile, azap meleklerinin eline düşmüş, onlara uzak olanlarla arkadaş olmuştur. Bütün bunları insanların rızası için yaptı. Halkın rızası ise elde edilemez. Birisi memnun ve razı olunca, diğeri memnun olmaz. Biri överse, diğeri söver. Eğer hepsi kendini överse, onların eliyle ne rızkı, ne ömrü, ne de dünya ve ahiret saadeti artar. Kalbini çeşitli şeylere dağıtmak, böyle maksat için azap ve gazap tehlikesine atılmaktan büyük cahillik olur mu? Böyle düşüncelerle kalbi daima uyarmalıdır. Kendini tekdir edip şöyle demelidir. Bu tamağa devam etmez. Devam ederse mezellet ve minnetle olur. Para için Allahü Teala'nın rızasını kaçırmış olur. İnsanların kalpleri Allahü Teala dilemeyince elde edilmez. Hak Teala'nın rızasına kavuşunca o zaten kalpleri onun emrine verir. Allahü Teala'nın rızası elde edilmeyince ayıp ve kusurları ortaya çıkar. İnsanların kalpleri de ondan nefret eder. Kötülemenin ayıplamanın ilacı kendine şöyle demek olur. Eğer Allah'ın indinde övülüyorsan, insanların ayıplamasından bir şey çıkmaz. Allahü Teala'nın indinde ayıplanıyorsan, insanların övmesinin faydası olmaz. İhlas yolunu tutarsan, kalbini insanların dağınıklığından temizlersen, Allahü Teala bütün kalpleri senin sevginle süsler. Böyle olmazsan, kısa zamanda, riya ve nifakını bilirler, ve korktuğun ayıplanmaya düşersin. Allahü Teala'nın rızasını da elde edemezsin. İhlas üzere kalbin hazır, himmetin tek, düşüncem bir olunca, insanların kalplerini gözetmekten kurtulur, kalbine, Ardı arkası kesilmeden nur akar. Lütuf ve inayetler kesilmeden gelir. Lezzet ve tatlılıklar kalbine doğar. Ameli ilacı, İyilik ve taatlerini bir kimsenin günah, kusur ve ayıplarını gizlemesi gibi gizler. Taatini yalnız Allahü Teala'nın bilmesiyle iktifa eder. İlk zamanlar bu zor olur. Fakat uğraşınca kolaylaşır. İhlas ve münacat lezzetini tanar. Hatta öyle olur ki insanlar görseler de o insanları görmez, bilmez ve düşünmez. Riya düşüncelerini TESKİN ETMEK Mücahede ile insanların malına tama ve insanların methetmesinden kurtulmuş ve hepsini aşağı görmüş olsa da Şeytan, ibadet arasında riya düşünceleri akla getirir. Birinci düşünce, bir kimsenin bunu bilmesi veya bilmesini ümit etmesidir. İkincisi, içinde bir rağbet doğup, insanların yanında bir değeri olduğunu düşünebilir. Üçüncüsü, bu arzu ve rağbeti makbul olup, bunun tahkikini azmeder. Birinci düşünceyi def etmek için uğraşmalı ve insanların bilmesini ne yapayım? Çünkü Allahü Teala biliyor. Benim için O'nun bilmesi yeter. Benim insanlarla işim yoktur demelidir. Eğer ikinci düşünce insanların kabulüyle harekete geliyorsa evvelce bahsettiğimiz riyanın afetlerini hatırına getirmeli ve insanların kabulü allah Teala'nın red ve gazabına bir fayda vermez demelidir. O rabetin karşısında bir aşağılık ve ayıplama meydana gelinceye kadar devam etmelidir. Böylece o şöhret onu insanların kabulüne çağırmakta, bu ayıplama ve kerih görme de onu yapmamaya zorlamaktadır. Kerih görmesi galip olunca nefis de ona uyar. Bu üç tehlike karşısında üç iş daha vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın lanet ve gazabında olacağını bilmektir. İkincisi, bu bilmeden meydana gelen keraihtir. Üçüncüsü, riya düşüncesini geri çevirmek ve def etmektir. Bazen riya arzusu o kadar diretir ki, bu bilmeye ve kerahiyete kalpte yer kalmaz. Riyâ afetlerini biliyor olsa da, bu bilmek ve kerih görmek gözüne gelmez. Böyle olunca şeytanın dediğini yapar. Bu şöyle olur ki, kendini hilim üzere bulundurur ve hışım afetinin ne olduğunu bilir. Vakti gelince hışım galip olur ve her şeyi unutur. Bazen marifet bulunur, ve onunla rüyayı bilir. Fakat arzu kuvvetlenince kerihliği ortaya çıkmaz. Yine olur ki kerihlik bulunur fakat onunla arzular kalkmaz, defedilemez ve insanların kabulüne meyleder. Çok alim vardır ki rüya ile konuşur. Bu ise onu batırır ve yine de konuşur. Tevbeyi ise geciktirir. O halde riyayı def etmek, kerih görmenin kuvvetine göredir. Kerih görmenin derecesi ise bilmenin, marifetin miktarına göredir. Marifetin kuvveti de imanın kuvvetine göredir. Bunlara yardım meleklerden olur. Riya ise dünyevi arzuların kuvveti miktarınca olur. Ve riyanın yardımcıları da şeytanlardır. İşte insanın kalbi birbiriyle savaşan iki ordu arasında kalmış gibidir. Üstelik her iki tarafın askerine de benzemektedir. Hangisine daha çok benzerse onun tesirinde daha çok kalır. Ona daha ziyade meyleder ve diğer benzemeyi aradan kaldırmış olur. Nitekim kul namazdan önce kendine karşı öyle olmuştur ki, Melek sıfatı kendinde daha galip bir mahiyet almıştır. Yahut şeytan ahlakı onda galip vaziyettedir. O halde ibadet arasında riya düşüncesi gelirse şeytan sıfatı ortaya çıkmaya başlar. Ezeli takdir ve onun görüşü meleğe veya şeytana benzemekte ezeli taksimden nasibini alıncaya kadar işler. Riya ve gösteriş bahsimizin birinci kısmı burada sona erdi. İkinci kısımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.